Menekşe Toprak anlatıyor. Eşikteki Tampınar. Devam etmesi lazım gelen işte bu türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyümesi. Ahmet Hamdi Tampınar'ın Huzur romanında, romanın ana karakteri olan Mümtaz'ın bir aydınlanma anında kurduğu aklında geçirdiği bir cümle bu. Evde hasta yatan amca oğlu ve öğretmeni ve idolü İhsan için İstanbul'un dar ara sokaklarında kapı kapı dolaşıp bir hasta bakıcı arayan Mümtaz bir grup çocukla karşılaşır. Çocuklar oyun oynamakta oynarlarken de eski bir türküyü söylemektedirler. Mümtaz yoksul ama Temiz yüzlü bu çocukları arkasında bırakır ve düşünmeye devam eder. Her şey değişebilir. Hatta kendi irademizle de değiştiririz. Değişmeyecek olan hayata şekil veren ona bizim damgamızı basan şeylerdir. Mümtaz'ın etrafında dönüp dolaştığı geçmişi, onun hatırasını ve hüznünü bir an için unutturan bu tespit aslında hiçbir şeyin tam anlamıyla kaybolmadığını ve bunun bir teselli olduğunu da anlatır. Bu görüş, Tanpınar'ın bütün bir hayata bakışını da özetler nitelikte. Gerek muhafaza edilmemiş geçmiş, gerekse de geçmişten el alan bir kültürün devamlılığı, yazarın farklı metinlerinde hep yeniden yeniden karşımıza çıkar. Bu 20. yüzyılın hemen başında doğmuş bir imparatorluğun çöküşünü, savaşları, yangınları, göçleri ve kayıpları çok genç yaşta deneyimlemiş bir yazarın bir kültür insanının hüznüdür de aynı zamanda. Yüzünü batıya çevirmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ile çelişkili ilişkisi yeni hayatla arasına koyduğu mesafeyi de anlatır. Tanpınar, geçmişin Muhafaza edilmemiş olmasından mustariptir. Bir kültürü bir değeri muhafaza etmek yerine onu yıkıp yenisini yapma halini Şehir adlı kitabında çok açık bir şekilde anlatır. Burada kaybedilen geçmiş büyük bir imparatorluk ile o imparatorluğu temsil eden kültürel zenginliktir. İstanbul şehri ve şehirle bütünleşmiş olan mimarisidir. Ama sadece bu da değildir. Eski İstanbul'un mimarisiyle rekabet ettiğini düşündüğü ağaçlar, sivil mimari olarak gördüğü cumbalı evler, müziğinden namesine, bestesine, sokaktaki satıcısına değin bir kültürün muhafaza edilmemesinden dert yanar. Aslında değişme karşı değildir ama değişimin çok hızlı adeta yıkıcı yanıyla sorunları vardır. Ona göre her nesilden bir Parisli, bir Londralı yaşadığı şehrin 30-40 yıl önceki halini hüzün duyarak hatırlar. Ama hatırlar, aynı şey bir İstanbullu için geçerli değildir. Çünkü İstanbul bu şehirler gibi değişmemiştir. 1908 ile 1923 yılları arasında yani Tanzimat ile Cumhuriyet arasındaki 15 yılı içinde, Tam da Tanpınar'ın kişiliğini kazandığı bir dönemde İstanbul eski kimliğinden tamamen çıkmıştır. Meşrutiyet, yangınlar, mali buhranlar derken yüzyıldır eşeğinde başımızı kaşıyarak durduğumuz medeniyeti yani batıyı bu durumda olduğu gibi kabul ettik der. Eskiyi muhafaza edememeyi ise şarklılık özelliğiyle açıklar sonunda. Fakat yapmasını çok iyi bilen ve seven şark muhafaza etmesini bilmez der. Amit Hamdi Tanpınar'ın bu tespiti şunu düşündürür. Muhafaza edebilmek için sahiplenmek, onu sevmek, zamanın aşılmalarına karşı koruyabilmek gerekir. Bugün belediyelerin yollara döktükleri asfalttan tutun da her 20-30 yılda bir yıkılıp yeniden yapılan binalar Mahalleler hatta şehirler de bu zihniyetin bir ürünü değil mi? Dönelim yine Tanpınar'ın zamanına. Tanpınar'ın kayıp zamanın peşindeki hüznü hayatın devamlılığı fikriyle umuda dönüşür aslında. Çocukların dilindeki eski bir türküyle korunduğuna inandığı kültür milli benliğin devamlılığıdır Tanpınar'da. Tampınar değişimin kesintisiz olması gerektiğini savunur yer yer. Bunu aslında pekala milliyetçiliğin yüceltilmesi şeklinde de anlayabiliriz. Ama Tampınar derdini öyle güzel ve öyle iyi anlatır ki bu devamlılık isteği bambaşka bir değer kazanıyor. Onun sözcükleriyle okur olarak kaybedenin haklı hüznünü kaybedilenin geri dönüşsüzlüğünü kavrar, direnciniz adeta kırılır aslında. Tanpınar'ın bu gücü sadece güzel anlatması da değil aslında. Onun pek çok yönüyle eşikte durma hali, milliyetçilik, muhafazakarlık gibi okumalarla arasına mesafe koyar. Yazarın bir alt egosu olarak okuyabileceğimiz huzur romanındaki mümtaz, Sevdiği kadını etkilemek için bile ağabeyi, öğretmeni, İsa'nın sözcükleriyle konuşmaktadır. Demek ki satıhtayım, daha kendimi bulamadım diyerek eşikteki halini tespit eder. Mümtaz aslında pek çok yönde eşiktedir. Çöken bir medeniyetin izlerini bit pazarında, eski dergilerde, dar ara sokaklarda ararken ama en çok da hafızasından Onları bugüne taşırken için için reddettiği batının gözüyle, düşüncesiyle bakar o dünyaya. Çünkü Mümtaz da tıpkı yazarı gibi batı eğitiminden geçmiş, Fransız şiirinden etkilenmiş ama huzursuzdur. Geleceğe ve yeniye bakışı kötümserdir. Amca oğlu ve öğretmeni İhsan ise onun üzerinde durduğu eşiği çoktan aşmıştır hayatın devamlılığından yanadır masal biz bir anda istiyoruz diye teşekkür etmez der İhsan o hayatın içinden fışkırır hele mazi ile bağlarımızı kesmek garpa kendimizi kapatmak asla eşikteki mümtaz aslında İhsan'la aynı deneyimden geçmekte eşikte kalmayı adeta tercih etmektedir aslında Aşk acısı çekmektedir. Sevgilinin varlığını hissettiği an hayat nasıl ki sonsuzsa, yetip giden bir medeniyetin varlığını bir ninnide, bir şarkıda, sokaktaki çocukların oyunlarında sürdürüyor olması, kültürün devamlılığı ve umududur. Tanpınar'ı milliyetçi bir ideolog olmaktan kurtaransa, bu umudun bir iddiaya dönüşmemesi aslında. Anlık ve eşikte durmasıdır. Tam pınarı bir romancı olarak büyüten tam da mümtaz gibi karakterler ve onun eşikteki sorgulayıcı tedirginliği. Tampınar benim gözümde biraz da bu.